Fethullah Gülen 9 Şubat 1998'de Papa'ya yazdığı mektupta şunları söylemişti. Pek muhterem Papa Cenapları, Papa 6. Pol tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde, hatta biraz cüretle bu pek kıymetli görevi icra etme yolunda en mütevazi yardımlarımızı sunmak için size geldik. İslam yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardır. Fethullah Gülen'in dinler yani yanlış anlaşıldı din, demek ki Müslümanlar Hristiyanların misyonunun bir parçası olacak. O misyonun parçası demek ne oluyor? Yani şu bu arabanın parçası dediğiniz zaman o parça hangi şey parça mı bütüne tabidir, bütün mü parçaya tabidir? O zaman Müslümanlar Hristiyanlara tabi demektir, değil mi? Böyle bir cümleyi bir Müslüman asla kullanamaz, aklından bile geçemez bir Müslüman'ı. Evet devam et. Dinden nasıl diyalog için papalık konseyi misyonunun bir parçası olarak üstlendiği görev nedir bu kişinin? Yine Müslümanların suçlanmayı hak ettiği dinin yanlış anlaşılması yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte dinin yanlış anlaşılması bunların yaptığıdır, başka bir şey değil. Said Nursi'de de bu var. Yani aslında Fethullah Gülenle ile Said Nursi aslında hiçbir fark yok. Fethullah Gülen, Said Nursi'nin son temsilcisidir. Bazıları arayı ayırmaya çalışıyor. Kardeşim, dürüst olmak lazım. Dürüst olmak lazım. Bak şimdi Said Nursi'de de şöyle bir ifade var. Burhan Bey yanlış hatırlarsam, sen şey yap, tahsiye et, şimdi ben bazen cümleleri karıştırabiliyorum. Şimdi diyor ki Hazreti İsa'nın dini hakikisi hakim olacak. Müslümanlar ona omuz verecekler. Öyle değil mi cümle? He, yani bu manası bu. Ahir zamanda İsa aleyhisselamın dini hakikisi hakim olacak. Müslümanlar ona omuz verecekler. Omuz verdiğiniz zaman neyin ayakta durmasına şey yapacaksınız? İşte misyonun bir parçası olmak bu demek. Said Nurs'e öyle söylüyoruz, Fethullah bile de böyle söylüyor. Hı? Ha, iyi Sevi Müslümanlar ifadesi de kullanıyor. o da ne demekse. Kendi kafalarına göre din uyduruyorlar. Şimdi bizim sitemizdeki Risale-i Nur tartışmalarına bakın, belki 2000 sayfadan daha fazladır. Onlara sürekli şunu sordum. Size göre Allah'ın son kitabı Sait Nursi'nin kitabı mı diye sordum. Değildir diyen olmadı şu ana kadar. Oldu mu hatırlıyor musun? Olmadı. Ve Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri nedir? Meal dediğiniz kitaplara mı bakacağız? Kur'an'a mı bakacağız diyemedikleri için böyle söylüyorlar. Tamam. Onun için yurtlarında Kur'an'ın okunmasını yasaklıyorlar, mealin okunmasını Şimdi, ben e, Almanların organizasyonuyla Roma'ya gitmiştim. Roma'da bu cemaatin diyalog merkezi var, o merkezi ziyaret ettim. Orada iki tane genç vardı, Sonra o Almanlar organize ettiği için bütün Katolik Kilisesinin bütün kapıları bize açıldı. Papa'nın bir mektubu geldi görüşmek için. Yani şey yani bir mektubun içeriğini ben oradakilere sordum tabi Türkçe olmadığı için dedim ki yani ne bunda görüşecek miyiz? Hayır dediler. Hoş geldin demek için yazmıştı bu mektubu. Yani görüş, görüştüğümüz ama sadece hoş geldin diyecekmiş, oturup konuşmayacakmışız. Dedim kusura bakmayın, hoş geldin diyecek adam otele gelir, bana burada hoş geldin der. Tabi. Yani, İzzetinin şerefini koruyacaksın sen, sen oraya bir, bir Müslüman hoca olarak gidiyorsun, öyle gidip de bir misyonun parçası olamazsın. Kusura bakmayın gelmem dedim. Ama oturup konuşacak konuşacağız diyorsa gelirim dedim. Yok dediler, konuşma yok. Sadece hoş geldin. O zaman kendi gelsin dedim. Ama onun dışındaki bütün kardinallerle görüştük. Başbakan, Başbakanı ile görüştük. Bu şey eee başbakanla görüşeceğimiz zaten onlar da duymuşlar o diyalog merkezindekiler. Hatta bizim büyükelçi de o bize uygulanan protokola şaşırmış hocam. Sen çok özel bir misafir olarak gelmişsin. Bu nasıl oldu falan dedi. Bilmiyorum Almanlar yapmış benim haberim yok dedim. Tübingen Üniversitesi'nin organizasyonuydu. Şimdi o şeyler o o, o diyalog merkezindeki o iki kişi de benimle beraber o Başbakan'a geldi. Vatikan Başbakanına geldiler. Orada Başbakan'ın bana açık ve net olarak söylediği söz şudur. Siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. Açık ve net. Şimdi, Fethullah hocanın oradaki temsilciler diyor ki, bu bizim başkanımız diyor. Başkanımız dediği kişi açıkça diyor ki, bana, siz Kur'an'a uyduğunuz süreci sizinle diyalog olmaz. E o zaman misyonun bir parçası olmak bunu gerektirir zaten. Kur'an'ı kabul ediyorsan misyonun bir parçası olmazsın ki. Ondan sonra bana şunu da söyledi o başbakan, Jean-Louis Pierre Duran, o zaman oyduydu yani. Dedi ki, sen bize müşrik diyorsun dedi. Gerçekten öyle yani, her yerde katoliklere diyorum ki siz müşriksiniz diyorum, her toplantıda. Çünkü şirk onlarda da en büyük günah. Şimdi Allah'a da papa diyorsunuz, papaya da papa diyorsunuz, o gökteki babanız, burada yerdeki babanız, bu şirk değildir de nedir diyorum, seslerini çıkaramıyorlar. Demek ki ona da gitmiş bu şey. Sen bize Çünkü orada sadece beni muhatap aldı, orada Tübingen Üniversitesi'nde de dünya kadar adam vardı. Ama benimle konuştu sürekli. O konuşma kayıtları kaybedildi. Kaybedilmeseydi yer yerinden oynardı. Bugün hala dünya onu konuşuyor olurdu. O, o ayrıntılar uzun uzun anlatılması gereken şey. Şimdi Hatta bizim büyükelçi beni uyardı. Hocam dedi bu adam dedi. Her ne kadar papadan sonra geliyor gözükse de papadan daha etkili bir kişidir dedi. Ama dikkat et dedi. Bir de 15 yıl Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Çok usta bir diplomattır dedi. Şimdi Ort işte sen bize müşrik diyorsun dedi. İşte başladı başladım müşrik olmadıklarını anlatmaya. Ben güldüm. Devam edemedi. Gülünce devam edemedi. Çünkü daha önce neler söylediğimi duymuş demek ki. Ama siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz dedikten sonra ben tabi biliyorsun hiç sinirlenmem orada. <gülüyor> Bana bak dedim. Asıl biz Kur'an'a uymazsak bizimle diyalog yapamazsınız dedim. Epeyce ayet anlattım, okudum. Hatta işte resimler olacak ki göreydiniz. Bir, bir heyecanlandı, koltuğunu duvara kadar şey yaptı, duvara dayanarak şöyle dedi, yani bulunduğu yerden duvara kadar koltuk kaydı. Tabi dedi, sizinle diyalog yapmayıp da kimle yapacağız? <gülüyor> Avrupa'nın ikinci büyük dini haline geldiniz dedi. Olay bu, misyonun bir parçası. Tabi Kur'an'a uymamayı taahhüt edince misyonun bir parçası olur. Başka hiçbir şey olamazsın zaten. Bakın ben bunu bugünlerden dolayı konuşmuyorum. Aracılık ve şirk kitabını açın. O kitabın asıl yazılma sebebi Fetullah Gülendir. Ve yazdığım zaman piyasaya hiç çıkmadan doğrudan ona göndermişimdir ilk düz say. Ya biz, ya gayet iyi biliyorsunuz. Bizi öyle, bizim öyle şeyler, bizi çok iyi biliyorsunuz ki siyasiler bizi desteklemez. Çok iyi biliyorsunuz ki zenginler bizi desteklemez. Çok iyi biliyorsunuz ki cemaatler bizi desteklemez. Tarikatlar desteklemez. Ya e Allah rızası için yapıyorsan dünyanın en güçlü adamı sensin. İki, senden daha güçlü ikinci bir adam yoktu, bitti. Cenab-ı Hakk'a güvenip dayanan adamdan daha güçlü adam olur mu yer yüzünde? Elhamdülillah. Allahü Teala bunların hiçbirine de muhtaç etmedi şu ana kadar. Bakın bizim vakfımızın binası üç kere elimizden alındı. Üç kere elimizden alındı. Niye? Ya yani bu mücadeleyi vermek kolay kolay mı? Verirsen bedelini ödeyeceksin kardeşim. Elhamdülillah ödedik şu ana kadar hiç tarihler önemli değil. Şimdi yani ne yaparlarsa yapsınlar وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Cenab-ı Hakk'a güvenir, dayanırsa Allah ona getir. Ben şimdi burada cemaatteki kişilere şunu söyleyeyim, Allah rızası olsun, bakın ben onların Yaptıkları, çalışmaları hafife almıyorum. Dünyanın her tarafında okullar açmışlar. Çok da güzel organizasyonları var. Türkiye'de de çok güzel organizasyonları var. Ama içeriği boş. Başkaları dolduruyor bu içeriği. Fetullah Hoca ile yapmış olduğumuz bir protokoldan bahsettim size daha önce kendisine şunu söyledim bakın 115 ülkede yapılandığınızdan bahsediyorsunuz bu çok güzel bir şey gelin Kur'an ve fıtrat temelli insanlara davette bulunun Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de belirlediği İslam dinini tüm dünyaya hakim kılma misyonunu siz yerine getirin dedim onda çok hoşuna gitti onun, onun talebi üzerine bir şey yaptık bir ortak metin hazırladık İmzasızdır yalnız. Bilmiyorum metin olarak yayınlandı mı internette? Olmadı galiba değil mi? Yayınlanmadıysa onu yayınlayalım metin olarak. Bizim isteğimiz ben şahsen yarın Cenab-ı Hak huzurunda Hoca'nın kötü duruma düşmesini asla istemem. Onun cemaatinden hiç kimsenin de kötü duruma düşmesini istemem. Bu yaptıkları şeyin dünyalarında ahiretten de kendileri için mağmur edecek hale gelmesin ister öyle kolay mı yani herkese karşı çıkacaksınız tarikatına karşı cemaatine şimdi bana diyorlar ki hocam sen e, şey senin e, kimse seni sevmiyor yok canım diyorum yalan söylüyorsunuz biz bir tarikatlar sevmez bir cemaatler sevmez bir gelenekçiler sevmez bir de yenilikçiler sevmez onun dışında herkes sever. Hem siyasiler de onlardan bir tanesidir. Ya gelenekçidir, ya yenilikçidir, ya tarikatçıdır, ya şudur ya da budur. Evet, şimdi sevenler de destek olmaktan korkuyorlar. Çünkü Abdullah Hüseyin yanında olmanın bedeli var. Onu ödemek istemezsen orada onun yanında olmak istemezsin. Valla kimsenin bizim yanımız olmasını istemiyoruz. Allah'ın kitabının yanında olsunlar. Biz de orada olalım. Evet. Peki